Hadislerle İslam Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Rüya, uykudaki alem Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Rüya üç çeşittir. Birincisi Allah'tan bir müjde olan salih rüyadır. İkincisi şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır. Üçüncüsü ise kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır. Hazreti Ayşe anlatıyor. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması, uykuda doğru rüya, rüya sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Ebu Said el-Hudri'den Hz. Peygamber'i şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir. Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse, bilsin ki bu Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamdetsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez. İbn Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Çünkü her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Genellikle bu gece aranızda rüya gören var mı diyerek söze başlardı. Ashabtan rüyasını ona tabir ettirenler olurdu. Peygamberimiz rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. O dönemde toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek adeti olduğu üzere peygamberin mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti. ''Eğer sen iyi bir adam olsan...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 Bu sırada korku içinde ''Allah'ım cehennemden sana sığınırım'' diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona ''Korkutulmayacaksın, sen ne iyi insansın, keşke biraz daha fazla namaz kılsan'' demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah orada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 İnsanların bazı sembolik görüntüler şeklinde uykularında gördükleri rüyalar, gelecekte yaşanacaklarla ilişkili olabileceği gibi, kimi zamanda geçmişte yaşananlardan veya bunlardan herhangi biriyle ilişkilendirilmeyen hayallerden ibaret olabilir. Bununla birlikte gün içinde yaşamış olduğu ve etkisi altında kaldığı bazı olaylar, yoğun olarak uğraştığı işler, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar, bilinç altında bulunan, Duygu ve düşüncelerde kişinin rüyalarına yansıyabilmektedir. Nitekim en çok hadis rivayet eden sahabi olan Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüya üç çeşittir. Birincisi Allah'tan bir müjde olan salih rüyadır. İkincisi şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır. Üçüncüsü ise Kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır. Hadiste bahsedilen birinci çeşit rüyalar, insanın metafizik alemle ilişkisini göstermektedir. Kişinin salih ve takva sahibi olması durumunda, rüyaları bu alemle onun arasında açılmış bir pencere olabilmektedir. Duygu ve düşüncelerin kirlendiği, zihinlerin karışıp, Gönüllerin karardığı durumlardaysa, rüyanın metafizik alemle olan ilişkisi olabildiğince azalmaktadır. Peygamberimizin işaret ettiği ikinci çeşit rüyalar, şeytanın insana telkin ettiği şeylerdir. Üçüncüsü ise, kişinin içinde bastırdığı kaygı ve düşüncelerden ibarettir. Hazreti Peygamberin güçlü tasnifinin etkisiyle daha sonra İslam kültüründe rüyalar, Rahmani, şeytani ve nefsani olarak sınıflandırılmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski olan rüya tecrübesine, çeşitli peygamberlerin hayatlarından örnekler verilmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'de de değinilmiştir. Hazreti İbrahim'e rüyasında oğlunu Allah için kurban etmesi emredilmiş, bu emre uyarak İsmail'i kurban etmeye hazırlandığında ise bunun bir teslimiyet imtihanı olduğu bildirilmişti. Ayrıca küçükken rüyasında 11 yıldız, Güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini gören ve hayatı gördüğü bu rüyaya uygun olarak gelişen Hazreti Yusuf'un serüveni de Kur'an'da uzun uzun anlatılmıştır. Yusuf peygambere Allah tarafından rüyaları tabir etme yeteneği verilmiş ve zindana atıldığında bu yeteneğiyle oradaki arkadaşlarının ve Mısır hükümdarının rüyalarını doğru biçimde yorumlamıştır. Nihayetinde çocukken görmüş olduğu rüyasını doğrularcasına anne, baba ve kardeşleri ona kavuştuklarında saygıyla önünde eğilince, Yusuf babasına, ''Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi.'' demiştir. Ayrıca Kur'an'da Bedir Savaşı'na hazırlanan Hazreti Peygamber'e, rüyasında müşriklerin sayısının az gösterildiğine değinilmekte, bu şekilde Allah Resulü'nün ve müminlerin savaşma azim ve kararlılığının güçlendirildiği anlatılmaktadır. Hudeybiye öncesinde Hz. Peygamberin rüyasında Mekke'ye girdiklerini ve burada umbe yapıp tıraş olarak ihramdan çıktıklarını görmesi de, Kur'an-ı Kerim tarafından Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı şeklinde tasdik edilmiş, ve bir yıl sonra Müslümanlar Mekke'ye gelmişlerdir. Kur'an'da peygamberlerin gerçekleşen rüyaları bildirilmiş, bu şekilde onların rüyalarının ilahi yönüne işaret edilmiştir. Buna göre peygamberlerin gördükleri sadık rüyalarla Allah'tan aldıkları vahiy arasında bir ilişki bulunmaktadır. Nitekim Hazreti Ayşe, Resulullah'ın Hira mağarasında inzivaya çekilmeden önce aldığı vahiylerin rüya vasıtasıyla geldiğini şu şekilde bildirmiştir. Allah Resulü'nün ilk vahiy almaya başlaması, uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Vahiy ve rüya arasında gördüğü bu ilişki sebebiyle Allah Resulü, mümin insanların gördükleri sadık rüyaları, nübüvvetin 46'da biri olarak nitelendirmiştir. Buna göre salih amel sahibi insanların gördükleri sadık rüyalar nübüvvetten bir esinti şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca kendisiyle vahyin kesildiğini ve peygamberliğin sona erdiğini belirten Hazreti Peygamber, Müslümanların müjde niteliğindeki rüyaları görmeye devam edeceğini bildirmiştir. Zira kendisine dünya hayatında onlar için müjdeler vardır ayetinin yorumu sorulduğunda Allah Resulü bahsedilen müjdeyi müminin gördüğü ve onunla ilgili görülen rüya olarak açıklamıştır. Sevgili Peygamberimiz zaman zaman kendi rüyalarını da ashabıyla paylaşırdı. Rüyalarını onlar için tabir eder. Kimi zaman bilinmeyen alemden, cennetliklerin ve cehennemliklerin hallerinden, insanların ahiretteki durumlarından haber vererek onları uyarırdı. Bir defasında rüyasında kendine ve arkadaşlarına hurma ikram edildiğini görmüş ve bunu dünyada yükselmeye, ahirette güzel sonuca erişmeye ve dinin tekamül ettiğine yormuştu. Bir rivayete göre de ilk vahiylerin geldiği sırada kendisine yol gösteren, ama erken ölen Varaka bin Neyfel'i beyaz bir elbise içinde görmüş ve bunu onun cennete girdiği şeklinde tevil etmişti. Allah Resulü yine rüyasında insanların kiminin üzerinde kısa, kiminde ise uzun gömlekler görmüş, bunu o kişilerin dini hassasiyetlerine bağlamıştı. Bir günde rüyasında kendisine bir tas süt getirilmiş, bu sütten içtikten sonra onu Hazreti Ömer'e vermişti. Hazreti Peygamber rüyasındaki bu sütün bilgiyi simgelediğini belirtmişti. Rüyasında bir ev gören ve bu evin gördüğü en güzel ev olduğunu anlatan Peygamber Efendimiz sonra bunun şehitlere ait olduğunu bildirmişti. Hazreti Peygamber'in bazı sahabileri de rüya tabir ederdi. Hazreti Ayşe rüyasında odasına üç tane ay düştüğünü gördüğünde bunu babası Ebu Vekr'e anlatmıştı. Resulullah vefat edip de onun odasına defnedilince, Hazreti Ebu Bekir ona, rüyanda gördüğün ayların biri ve en hayırlısı işte bu demişti. Resul-i Ekrem, ashabına kimi zaman onları heyecanlandıran, kimi zaman korkutan, kimi zamansa müjdeleyen rüyalar konusunda tavsiyeler de bulunurdu.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 Ve ondan kimseye söz etmesin Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez buyurmuştur Hadiste kişinin hoşuna giden, onu rahatlatan, mutlu eden rüyaların Allah'tan geldiğinin belirtilmesi Nimet, hikmet ve bereketin Allah'a nispet edilerek ifade edilmesidir İnsanın hoşuna gitmeyen, onu huzursuz eden rüyalarsa Kötülüğün simgesi olan şeytana nispet edilmiştir Peygamberimiz kötü bir rüya gören kimsenin kalkıp namaz kılmasını, yatış şeklini değiştirmesini önermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rüyasında başının kesildiğini gören bir adama gülümseyerek, şeytan birinizle uykuda oynadığında onu herkese anlatmasın, şeklinde nükteli bir cevap vermiştir. Esasında o, insanların gördükleri kötü rüyaların, kendilerinde kötü bir etki bırakmasından duydukları endişeyi yok etmeye çalışarak onları rahatlatmayı amaçlamıştır. Gördüğü rüyalardan dolayı hastalandığını düşünen Ebu Selem'e, bunu Ebu Katade'ye anlatınca o, Resulullah'ın biriniz hoşlanmadığı bir rüya görürse sol tarafına üç kez tükürsün ve rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez dediğini bildirmişti. Bu hadisi nakleden Ebu Katade, kötü rüyaların etkisiyle üzerinde dağ gibi bir ağırlık hissettiğini, ancak bu hadisi işittikten sonra artık buna aldırış etmediğini söylemiştir. Kötü bir rüya sonrasında sol tarafa tükürmenin istenilmesi, sol tarafın şeytanla sembolize ile ilgilidir. Böylece yine şeytanla ilişkilendirilen kötü rüyaların etkisi altında kalmak önlenmeye çalışılmıştır. Rüyalarla verilmek istenen mesajı anlamak için rüya yorumculuğu geliştirilmiştir. İslam kültüründe de rüya tabiri adı verilen rüya yorumculuğu, rüyalarda verilmek istenen mesajın anlaşılması, sembolik dilin ve benzetmelerin çözümlenmesi anlamına gelir. Ve bu iş ancak akıllı, ilim sahibi, yetenekli, dininde müstakim ve ehil kişiler tarafından yapılabilir. Hazreti Peygamber, rüyaların haset ve düşmanlığa sebep olmaması için rüya sahibini seven kişilere anlatılmasını salık vermiştir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, sevgili Peygamberimiz, rüyanın insanın ruh ve bedeni üzerindeki etkisini dikkate alarak, rüya ancak bilge veya samimiyetle tavsiyede bulunabilecek kişilere anlatılır, buyurmuştur. Kötü niyetli ve ehil olmayan insanların yaptıkları rüya yorumları, kişilerin hayatlarını yanlış yönlendirebilmekte, ...ve rüya konusunda takıntılı olan insanlar yanlış kararlar alarak zarar görebilmektedirler. Ayrıca uydurulan yalan ve yanlış tabirlerle, hayatını rüyalarla ve fallarla tanzim eden... ...gelecekle ilgili planlarını bunlara dayandıran insanların kandırılması için uygun bir zemin oluşmaktadır. Rüya yorumculuğu falcılığın bir türüymüş gibi çarptılarak insanlara gaybtan yani akıl ve beş duyuyla hakkında bilgi edinilmesi mümkün olmayan varlık alanından haber verme ve onları böylece istismar etme şekline de dönüşebilmektedir. Rüyaların subjektif ve tamamen yoruma açık bir alan olması nedeniyle kimi düşüncelerin rüya vasıtasıyla elde edildiği ya da doğrulatıldığı iddia edilebilmektedir. Rüyada görüldüğü gerekçesiyle, özellikle dini anlamda otorite olan kişilerin dilinden söylenmeyenler dillendirilebilmekte, bu şekilde savunulan görüş meşrulaştırılmak ve desteklenmek istenebilmektedir. Allah Resulü, insanları görmedikleri halde görmüş gibi rüya uydurup anlatmamaları konusunda kesin bir dille uyarmıştır. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'tan naklettiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira, kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir. Yine Peygamberimiz, bunu yapanların kıyamet gününde cezalandırılacaklarını söylemiştir. Zira rüyada görmediğini görmüş gibi anlatmak, göz nimetine haksızlık etmektir. Kişinin bizzat kendi azasıyla ilgili olan bu iftira, bir bakıma, nimete karşı nankörlük anlamına gelir. Sevgili Peygamberimiz döneminde kimi konularda rüyaların yönlendirici olduğu görülmektedir. Nitekim Hazreti Peygamberin namaz vakitlerinde insanları bir araya nasıl toplayacağını düşündüğü bir sırada ashabtan Abdullah bin Zeyd'e rüyasında ezan öğretilmiş, Allah Resulü de bunu onaylayarak Bilal'den ezanı bu şekilde okumasını istemiştir. Ezan konusunda Rüyada işaret edilen durum, Hz. Peygamber tarafından uygun bulunup bunda karar kılınmış olmakla birlikte, bunun tersi olan uygulamalar da mevcuttur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud savaşı öncesinde rüyasında sağlam bir zırh içinde bulunduğunu ve boğazlanan sığırları görmüştü. Resul-i Ekrem, sağlam zırhı Medine, sığırları ise savaşanlar olarak tabir etmiş ve bu rüyayı şayet biz Medine'de kalırsak, onlar üzerimize geldiklerinde onlarla savaşırız diyerek müşriklerle savunma savaşı yapılması gerektiğini görmüştü. Ancak daha sonra ashabıyla yaptığı görüşmeler sonucunda meydan savaşına karar verilmişti. Neticede Allah Resulü Uhud Savaşı'nda uygulayacağı stratejiye karar verirken, gördüğü rüyaya göre hareket etme konusunda ısrarcı olmamış, ashabıyla yaptığı istişareye göre hareket etmiştir. Buna göre, İnsanların çeşitli konularda gördükleri ve hayata dair bir takım işaretler barındıran rüyaların amel konusunda bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Kişisel bir bilgi kaynağı olan rüya, genel ve kesin bir hüküm ifade etmemektedir. İnsanoğlunun rüyaya sarılmasının ve rüyalardan gelecekle ilgili işaretler aramaya yönelmesinin pek çok sebebi üzerinde durulabilir. Manevi bilgiden mahrum bırakılmış olmak, bunun önemli sebeplerinden biridir. Rüya, bilimsel çalışmalara konu edilmiş, çoğunlukla olgusal bakışla izahlar ortaya konulmuştur. Rüya üzerine batıda geliştirilen psikolojik kuramlar, rüyada görünenleri genellikle insanın bilinçaltının açığa çıkması şeklinde yorumlamış, rüyanın metafizik alemle irtibatı konusunu önemsememiştir. Zaten modern insanın ruhundaki kirlenme, ahlaki çöküş, Rüyaların insanlara sağlayacağı aydınlık ufku söndürmektedir. Belki de rüyalar insan için bir aynadır. Eğer rüyalar insanın bir iç seslenişi ise, o zaman kişinin kalbinin temizliğinin, niyetinin iyi olmasının rüyalara onu aydınlatma imkanı vereceği açıktır. Peygamberimizin doğru rüyayla doğruluk arasındaki ilişkiye işaret eden şu sözü, işte bu imkanı vurgulamaktadır. Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları